Hoş geldiniz. 26 Ekim 2010 Salı başlamadan önce Seda'ya merhaba diyoruz değil mi? Evet merhaba Seda. Merhaba biz de seni Seda. özlüyoruz, seni seviyoruz. Tamam baştan işimizi halledelim de unutmadan. Tam çünkü programa girmeden Seda aramış. Bizi sevdiğini söylemiş, biz de onu seviyoruz. Yalnız maalesef Seda'nın çalışması gerekiyor birkaç hafta. Onun için aramızda olmayacak. Evet iki haftacık kaldı. Evet gün sayıyoruz gelmesine. Şafak evet. Ge geçen hafta çok fazla e, ilgi belirtmemişiz, üzülmüş. <gülüyor> ee, şimdi bugünkü konumuz e, esasında birkaç gündür şeyde çıktı Facebook'ta çıktı e, Biz öncelikle şöyle bir şey var Bu programın bizim açımızdan en büyük zorluğu buraya gelmek burada konuşmak bunu hazırlamak falan filan bunların hiçbiri değil Temelde en önemli zorluğumuz bir gün önceden ya biz yarın ne konuşacağız konusuna karar vermek Hatta keşke imkan olsa böyle bir hafta önceden falan desek ki bakın çocuklar bu hafta şunu konuşacağız hazırlanın falan diye Ben biz de çalışıp geliriz Evet çalışıp gelirler ben dün sabah mı? Ne çalışalım diye Facebook'ta. Ha, evet son bin e, evet. konumuzu belirledik. Bu son bin yılın en soğuk kışı aspara gazı üstünde konuşacağız bugün. Ve yani temelde onu söyleyince ne kadar ilginç falan oldu. Bu sebeple arzumuz... Eğer mümkünse yani bizi dinleyen herkesin ya işte bir de şu konu var şunu da konuşsanız bu konuda da bir şey deseniz falan şeklinde bize bir konu verin biz de onları konuşalım. Yani sizin ilginiz ne çekiyorsa biz onları konuşmaktan gayet mutluluk duyuyoruz. Yani burada kendi başımıza konuşup aynı şeyleri bazen tekrarlayacağımıza yeni bir takım şeyler söylemek daha kolay olur bizim açımızdan. İkincisi ben herhangi bir noktada öksürüğe boğulabilirim. Benim boğazım çok kötü. Geçmiş olsun. İşte bir torba ilaçla geldim. Önce ilaçlarımı aldım, mi aldım falan. En azından bir yarım saat konuşarak geçirmeyi umuyorum şimdi. Konumuza gelelim. Konumuz bir. Bu son bin yılın en soğuk kışı. Bunun için iki tane temel nokta var. iki tane yaklaşım yolumuz var. Bunlardan bir tanesi tarihsel yaklaşım yolu. Diğeri de bilimsel yaklaşım yolu. Şimdi tarihsel yaklaşım yolu biraz daha ilginç olduğu için onunla başlayalım öncelikle. Şimdi söyleyeceğim temel şey şu. Eğer son bin yılın en soğuk kışını geçireceksek nerede kaldı bu kış? Hala gelmedi. Evet bugün 26 Ekim ve ben az deniz kıyısında oturuyordum üstünde bir kazakla. Ve hava çok sıcak. Hava sıcak yani şu anda içeri girdim gördüler. Kaza attım, paltoyu attım her bir şey evet. attım gömlekle oturuyorum. İnanılmaz bir sıcağın içerisindeyiz. Hani bu en soğuk kış olacaksa nerede bu kış? Belki aralıkta gelecek. Ama yani şimdi böyle olmuyor. Bunu konuşacağız. Mesela ee bu hani bu lafa hep böyle başladığım zaman birazcık garip oluyor. Bu Evliya Çelebi Erzurum'u anlatırken kedi damdan dama atlarken havada donmuş. Bilir misiniz onu? Hikayeler vardı. Şimdi bu, Hayır bilmiyoruz. Bu tabi Evliya Çelebi mükemmel <gülüyor> derecede abartan bir kişi. Çok güzel abartılar yapıyor ama şimdi Evliya Çelebi'nin e, mesela kuş havada uçarken yumurtlamış, yumurtası yere inene kadar pişmiş falan dediğini bilmiyoruz. Yani niye kedi damdan dama atlarken donuyor da yumurta yere düşerken pişmiyor? Çünkü abartacaksa öbürünü de abartıyor olabilirdi. 1600'de 1700 yılları arasında dünya ciddi bir e, serin zamandan geçiyor. Yani bu yaklaşık olarak 400 yıl önce. Bunun sebepleri güneşten kaynaklanıyor temelde. Güneşteki bir takım güneş lekelerinin azalmasından. Çünkü güneş lekeleri azalacak olursa dünyanın sıcaklığı buna paralel olarak düşüyor. Güneş lekeleri artacak olursa dünyanın sıcaklığı artıyor. Bu nokta ile ilgili iki tane elimizde hani ne kadar tarihi ne kadar güvenilir olduğu Tartışmak istemiyorum. Burada referans var. Bunlardan bir tanesi 1621'in 8 Şubat'ında İstanbul Boğaz'ı donmuş. Direkt olarak yani insanların üstünde karşıdan karşıya geçebilecekleri rahatlıkta donmuş. Ve birkaç gün bunun donması sürmüş. 1621'de. Ondan sonra da biliyorsunuz pek daha rahat bildiği bir referans 1683 2. Viyana Kuşatması. Ben hep derste bunu örnek veriyorum. Bizim tarih kitaplarına göre, daha doğrusu bizim lisede öğrendiğimiz tarihe göre biz Viyana'yı almaya gitmişiz. Yalnız Viyana kuşatmasında biraz kış erken bastırdığı ve çok soğuk olduğu için Viyana'yı alamayacağımız fark edip geri dönmüşüz diyor bizim tarih kitaplarımız. Esasında işte Almanlar, Polonyalılar, Avusturyalılardan oluşan bir ordunun gelip bizi tepelediğini falan onlar söylenmiyor <gülüyor> genelde tarihte. Çünkü biz kaybettiğimizde genelde hep hakem kötüdür, işte sağ şartlardır gibi olaylar ama şu var, e, biz 12 Eylül'de Viyana'yı bırakıp geri çekilmişiz. Yani kış ne kadar erken başlamış ki Viyana'da kar ortaya çıkmış ve bu 12 Eylül'de oluyor. 1683'te. Dolayısıyla çok soğuk bir kış da o senenin kışı. Yalnız bu soğuk kışlar genelde Kasım ayında başlamıyorlar. Bunlar başlarsa Ağustosundan soğuk başlıyor her sene. Anlaştık? Dolayısıyla en önemli nokta hani... Madem kış olacak, madem çok soğuk olacak, madem şöyle, madem bey e, nerede kaldı? Bir hala gömlekle oturuyoruz. Hatta 20 derecelerin üstündeydi geçtiğimiz birkaç gündür hava ya da çevresindeydi İstanbul'da en azından. Durum böyleyken hani son bin yılın en soğuk kışı birazcık gazete haberi oluyor. Ondan sonra şuna bakalım nereden geliyor bu haber? Hani bilimseline hiç girmeden önce o orayı bir irdelemek istiyorum. Biliyor musunuz haberin neresi kaynaklı olduğunu? haberde çıkıyor zaten her Söylemiştiniz söylemem. bir iki. Bu bir, bir, bir Polonyalı oh, <gülüyor> kolumu vurdum. Ee, Polonyalı bir grup bilim adamı Kuzey Atlantik'teki akıntıları ölçmüşler ve bu konuda çıkarttıkları sonuç Kuzey Atlantik'deki okyanus akıntılarının yavaşladığı ve bu dünyanın son bin yılda geçirdiği en soğuk kışa sebep olacağı. Şimdi hani hiç bilim bilmeyen biriyim diyelim. Kuzey Atlantik okyanusundaki akıntıları bence Amerikalılar ölçer, İngilizler ölçer, Fransızlar ölçer. Hani İsveçliler ölçer, Kanadalılar ölçer, Meksikalılar ölçer, İspanyollar ölçer, Portekizliler ölçer, Brezilyalılar ölçer. De Polonyalıların ne işi var orada ölçüm yapmakta? Merak etmişlerdir. <gülüyor> Bak öyle olmuyor yani herhangi birimiz ben mesela... Ee, devlete gidip ben ne bileyim Amerika'nın güneybatı eyaletlerinde çölleşmeyi inceleyeceğim diyecek olsam tübi taktı, tübadı dbd'di kimse dönüp bana bakmaz. Yani bu da, da Türkiye dururken. Hayır şimdi bak en azından bundan başlıyorum. Hı. Tamam mı? Yani bu haberin ne derece asparagaslığı seviyesinde. İkincisi hadi diyelim bu Polonyalı bilim adamları bunu ölçtüler. Hadi diyelim dedikleri gibi %50 azalma buldular bu. Kuzey Atlantik'teki akıntıda bunu haber yapa yapa Rusya'daki böyle kimsenin adını bilmediği şekli belli olmuyor. Yani RT diye bir internet haber ajansı mı öğrendi bir tek? Yani nerede bunun e, Independent, Guardian'ı, New York Times'ı? Anlaştık. Yani bu sadece bu işin ne derece asparagas olduğunun bir Seviyede göstergesi ondan sonra biraz daha devam edeceğim esasında Asparagas'ın temelinin nereden geldiğini. Ondan sonra e, bir de şeyi konuşmak zorundayız. Yani bu okyanus akıntısının konuyla alakası ne? Temeli bu. Şimdi dünyaya güneşten gelen enerjinin büyük kısmı hangi bölgeye geliyor? Ekvator. Ekvatora geliyor. Ve ekvatordan kutuplara bu enerjinin bir şekilde transfer olması gerekiyor. Gelen her ekstra yüz birim enerjinin 50'si atmosferdeki hava akımlarıyla 50'si de okyanus akıntılarıyla ekvator tarafından kuzey kutbuna doğru taşınıyor. Ekvatorda tabii şöyle e, bu hava taşınmasını biz durduracak olursak doğal olarak dünyanın güney ve kuzey kısımları soğurlar ekvator kısmı ısınır. Çünkü sıcak hava ekvator tarafında kalacak kuzey ve güneye de çok fazla sıcak hava gitmeyeceği için hava soğuyacak kuzey ve güneyde bunu yapmanın tabi dolayısıyla da iki yolu var bir tanesi hava akımlarını durdurmak ikincisi de okyanus akıntılarını durdurmak hava akımlarını durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok hava çünkü bu yani herhangi evet. yerde tutup durdurabileceğimiz bir şey değil o zaman neye kaldık okyanus akıntılarını durdurmamız gerekiyor okyanus akıntılarını durdurabilmek için öncelikle okyanus akıntılarının nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor bu da temelde şu Ekvator bölgesinde biliyorsunuz çok fazla su buharlaşıyor. Su buharlaşınca okyanusun üstünde geri kalan su A sıcaktır, B tuzludur. Doğru muyuz? Hı hı. Ondan sonra kutuplara baktığımızda aynı tuzlusu kutuplara doğru geliyor. Kutuplarda tuzluluk miktarı azalıyor mu? Azalmıyor. Ama ne azalıyor? Sıcaklığı. Sıcaklığı. Tamam mı? Dolayısıyla kutuplara gelip soğuyan bu su bir kere hem tuzlu olduğundan ağır... Hem soğuk olduğundan ağır. Dolayısıyla dibe çöküyor. Dipten okyanusu tekrar dolaşıyor. Yavaş yavaş ısınıyor ve tekrar yüzeye çıkıyor. Anlaştık mı? Yani sistem bu. Tuzlu ve sıcak su esasında hafif Yine olabilir. Gene tuzlu mu gelmiş oluyor o zaman ekvatora? Hayır ya? tuzunu da kaybediyor yavaş yavaş. Tuzsuz olarak gelip ekvatorda tuzlanıyor. Yeniden ondan sonra ya. tekrar dönüyor. Bütün dünyayı saran böyle bir döngü söz konusu. Bunun... E, okyanus yüzeyine çıktığı belirli noktalar var. Mesela büyük okyanusun ortasında büyük bir nokta var. Böyle okyanusun yani dipten yüzeye çıktığı. Ve çöktüğü noktada temelinde Grönland'ın çevresi. Yani İzlanda'nın biraz kuzey gibi bölgede soğuyup dibe çöküyor. Ondan sonra da tekrar döngüsünü tamamlıyor. Şimdi bizim bir şekilde bu döngüyü kırmamız gerekiyor. Bu döngüyü nasıl kırarız? Bunun iki tane yolu var. Biz Grönland çevresinde Belki birazcık grönlendim güneyinde. Okyanusun suyunu birden soğutursak bu döngüyü kırabiliriz. Yani esasında daha kuzeye gidecekken daha güneyden dönecek olursa bu akıntı o zaman biz bu döngüyü kırarız. İkincisi de bir şekilde tuzluk miktarını azaltırsak kırarız. Çünkü o zaman batmasını engelliyoruz suyu. Tamam mıyız? Bu ikisini yapmak zorundayız. Şimdi bu ikisini dünyada herhangi birimizin gücü yeter mi? Asla çünkü bu hani şöyle söyleyeyim birkaç kilometre genişliğinde birkaç yüz metre derinliğinde bir su kütlesinden bahsediyoruz. Bu su kütlesini soğutacağız, tuzulaştıracağız falan bu kolay bir iş değil. Bunu nasıl yapabiliriz? Müzik aramızdan sonra konuşacağız. Alo müzik arası. Aha, bana laf söyleyin. Şimdi geçen haftadan dersimizi aldık. Geçen hafta çaldığımız şarkıyı dinleyicilerin bir kısmı beğenmişler. Ya bu şarkı ne dediler? Ben burada dalga geçiyordum gençlerle. Siz bilmezsiniz tevellütünüz tutmuyor bu şarkıyı diye. Onun için şarkıları söyleyelim. bu Şu, şu anda da aramızda da oldu. Yahu bu şarkıyı söyleyen kim diye. Bu Bon we never say goodbye. Ondan sonra Didem şimdi tam bana laf söyledi kendi gidiyor. Neyse biz Didem'i çok severiz. Onun için Didem'e kötü bir laf etmeyiz. Sadece şarkıya girmekte geç kaldı az evvel. Müzik aramızdan önce. duymadan mı olsun. Duymadı ama olsun. Biz gıyabında söylemiş olduk. Kayıttan dinler sonra. Konumuza geri gelelim. Bu Kuzey Atlantik'teki akıntıyı nasıl durdurabiliriz? Bu yaklaşık olarak bir 13 bin sene önce olmuş bir olay. Amerika'nın tam geçtiğimiz buzul çağının sonlarına doğru Amerika'nın ortasında kocaman bir buzul gölü var. Bu buzul gölü bir şekilde duvarlarını yıkıp Atlantik okyanusuna yaklaşık olarak Grönland'ın birazcık güneyinden sularını bırakınca bir anda Atlantic, bu Kuzey Atlantik akıntısı duruyor. Bunun da temel sebebi tuzsuz ve soğuk su karışıyor. Ve hani büyük bir deniz büyüklüğünde tuzsuz ve soğuk su karışıyor buraya. Ve akıntıyı çok kısa bir sürede durdurabiliyor. 6 ay gibi kısa bir sürede bu akıntıyı durdurabiliyor. Bizim durumumuz bundan birazcık farklı. Yani çünkü Kuzey Amerika'nın üstünde şu anda boşalabilecek bir buzul gölü yok. Başka bir yerlerde de karışabilecek çok fazla bir soğuk su yok. Kuzey Buz Denizi'nin üstündeki buzlar esasında hani birkaç metre kalınlıkta onlar bu etkiyi yaratmazlar. O zaman kala kala neredeki buzlar kalıyor? Kutuplardaki. Grönland. Grönland. <gülüyor> Şimdi Groenland'daki buzlar çok ciddi miktarda eriyor. Dolayısıyla bu... Makalede daha doğrusu bu çalışmada söz edilen akıntının durması olayı mümkün. Ama bunun için e, Groenland'daki buzların neredeyse tamamının neredeyse hemen erimesi gerekiyor. Şimdi ne kadar buz Groenland'dan eridiği zaman bu akıntının ne kadarını azaltır durdurur falan bunlar çok rahat cevap verebileceğimiz sorular değil. Yani ben burada kalkıp ya bu akıntı hiçbir şekilde durmaz ...deme yetisine sahip değilim. Bu akıntı bir noktada durabilir. Ama bu nokta akıntının durması böyle... ...dünden bugüne işte bu geçen yaz... ...geçen kış gayet ortalık... ...hani neredeyse ılımanken... ...bir sonraki kış... ...son bin yılın en soğuk kışı... ...olmayacağı kesin. Yani böyle bir olaydan... ...bahsediyorsak bunun... ...onlar mertebesinde... ...yılla olması gerekiyor. Yani özellikle... ...bu haberi yapan ajans... ...Rusya'da son bin yılın... ...en soğuk kışı olacak diyor. Biliyorsunuz geçen yaz Temmuz ayında 40 dereceyi buldu Moskova. Yani 40 dereceyi yazın 40 dereceyi bulmuş olan Moskova kışın ne kadar soğuyabilir. Çünkü atmosfer bu yani gerek atmosfer, gerek toprak, gerek denizler böyle bir seneden öbür seneye bu kadar büyük miktarlarda soğuyamazlar. Normalde yazdır kaç derece ortalama burada canım? 20 derece civarında 20-21 hmm. derece civarında hani atıyorum şu anda ama yani 21 da 23 olsun. Çok daha üstünde bir sıcaklıktan bahsetmiyoruz Moskova için. Ve 40 dereceyi buldu Moskova. Yani biz hani ben hep anlatırım bir, bir gün sınıfa girdim 33 derece sınıfın içerisinde %70 nem korkunç durumdaydık. Ee, onunla kıyaslandığında Moskova o gün 40 dereceyi gördü. Dolayısıyla hani 40 dereceyi görmüş bir Moskova'dan ondan sonra eksi 40'a düşen bir Moskova'yı görmek 6 ay içerisinde o kadar kolay bir olay değil. Yani dünyanın atmosfer sistemi bu derece hızlı ee, cevap, cevap verebilen bir sistem değil. Ondan sonra bir de son noktamız var bunda. Bu çalışmanın temeli e, 2005 yılında Nature'da yayınlanan bir makale. O makaleyi yani ben biliyorum, okudum. Ondan sonra onunla ilgili yayınlanan başka makaleleri de okudum. O makalede İngiliz Okyanus Servisi sanıyorum öyle bir yerde çalışan bir grup hazırlamış bir makaleyi. Ve 1958-2003 yılları arasında Kuzey Atlantik akıntısı yani Gulf Stream dediğimiz akıntının yaklaşık olarak yüzde otuz azaldığını söylüyor bu makale. Şimdi Nature'da yayınlandığı için diyoruz ki, Hı, o zaman birazcık inceleyelim ve çok bilim adamı bu makalenin üstüne çok düştüler ve gene benzer ölçümler yapıldı 2005'ten bu yana ve hiçbir ölçüm bu makalenin yazdığı sonuçları doğrulamadı. Yanlış mı ölçmüşler? Bak yanlış ölçmüşler değil. Ölçme metotları 1958'de günümüz arasında Hı. çok fark edebiliyor. Yani bu yanlışlık değil bu. Yani metotlarda çok ciddi farklılıklar olabiliyor. Çünkü aynı aletle 1958'de ve 2003'te ölçmen gerekiyor ki bu mümkün değil. Çünkü teknoloji çok gelişiyor bu konuda. Dolayısıyla aynı sene içerisinde aynı aletlerle yapılan ölçümler böyle bir şeyi desteklemiyor. Ve bilim dünyası yok böyle bir şey yok kanısına vardı epey zaman önce ki bu 2006-2007 yıllarında yapılan ölçümlerde... Bu karara varıldı. Çok büyük ihtimalle bu bilim adamları o 2005'teki makaleyi alıp o makale üstüne bir yorum yapmışlar. O yaptıkları yorumdan bir Rus haber ajansı bunu almış ve kullanmış. Temelde de kullanma sebepleri 3 aşağı beş yukarı tahmin edilebilir. Bu adamlar bütün Avrupa'ya ve bize doğal gaz satıyorlar. Ne kadar pohpohlayacak olurlarsa kışın ne kadar sıcak soğuk geçeceğini o derece hani ihtimal var. Herhangi birinin inanıp bunlara onların haberleriyle iş yapıyor olmasına. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu haberin aslı astarı oluru herhangi bir şey yok. Yani böyle bir şey bilimsel olarak böyle bir sene sıcakken ertesi sene buzul çağına girmek gibi bir şey çok ciddi bir değişiklik olmadığı müddetçe dünyada zor. Hani dediğimiz gibi bir buzul gölü parçalanır o buzul gölünün parçaları denize akar tamam ama şu anda Grönland eriyorsa Grönland zaten ığıl ığıl eriyor epey zamandır eriyor yani 30-40 senedir Grönland eriyor. Ve erimeye de devam edecek. Dolayısıyla Grönland'ın erimesinden dolayı okyanus akıntılarında bir değişiklikten söz ediyorsak... ...bu değişiklik 10 seneler mertebesinde ortaya çıkacak bir değişiklik. Ha bu hepimizin seyrettiği bu yarından sonra filminin senaryosu da bu. Ama şöyle bir sorun var. Şu anda dünyayı o derece ısıtıyoruz ki... ...dünyayı ısıtmamızın etkileri esasında bu soğumayı maskeleyecek duruma yavaş yavaş geliyor... Yani biz bir noktada Grönland'ın tamamını bile eritsek ve bu akıntının tamamı bile duruyor olsa ben buzul çağına girilip girilemeyeceği konusunda bir şey söyleme yetisinde görmüyorum kendimi. Yani öyle bir noktaya gelebiliriz ki bütün Grönland eriyip bu akıntının tamamı dursa bile biz gene de ısınmamız sebebiyle buzul çağına giremiyor olabiliriz. Bu ihtimal dahili. Anlaştık Şimdi ondan sonra da vakit geçireceğiz tabii. Bunu dediğimiz gibi yani bu adamların temelde demesinin sebebi bize doğalgaz satmak. Ve bu tür şeyleri esasında sorunumuz bizim haber kaynaklarımızın. Yani şöyle sırf bu program için bu araştırmayı yaparken baktım dünyada nerelerde bu haber olmuş diye. Ve bunun haber olduğu bir tane sağlam düzgün gazete yok. Bu tabi bizim gazetecilerimiz kızmasınlar buna. Yani bu New York Türkiye Times'dı, dışında. işte Washington Post'u Independent'tı bunların hiçbirinde herhangi bir şekilde haber olmamış. Hiçbir bilimsel dergide de haber olmamış bu. Çünkü eğer okyanus akıntısı yüzde elli duracak olursa bu korkunç büyük bir haberdir dünya için. Yani bu herhangi basit bir olay değildir bilmem neredeki insanların kavga etmesi bu o öyle bir şey değil. Bu çok ciddi bir sorundur dünya açısından. Ve hiçbir bilimsel yayın organında ya da gazetede ciddi bir gazetede bu yer almamışken neredeyse o hafta içerisinde Türkiye'deki bütün gazetelerde son bin yılın en soğuk kışı diye başlık gördük. Ve beni esasında bugün birazcık buna da dürten şey sanıyorum dün sabah mı bu sabah mı ne haberleri şey pardon reklamları seyrediyorum. Son bin yılın en soğuk kışı olacaksa bilmem ne klima. <gülüyor> şeklinde bir haber çıktı yani şey reklam çıktı bu, bu o derece halka yayıldı ve bu derece ilerliyorsa bu iş burada ciddi bir sorun var demektir onun için hani birilerinin de biraz daha e, sorumlu haber yapması gerekli Türkiye için çünkü burada ciddi bir sorundan bahsediyoruz ve ondan sonra bu buzul çağına giriyoruz son bin ne cıvıtıyor olayı bu tür haberler çünkü insanlar ciddi gazete yani bunlar da şey değil bulvar gazetelerinden bahsetmiyoruz ciddi gazetelerden bahsediyoruz bunların yapmaması gerekiyor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 ...hazırlayan da sunan Levent Kuynaz.